Taha 9'dan 16'ya kadar. Ve Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani o bir ateş görmüştü de ailesine durun ben bir ateş gördüm. Size ya ondan bir kor getiririm veya ateşin yanında bir yol gösteren bulurum demişti. Ateşin yanına gelince kendisine ey Musa diye seslenildi. Şüphesiz ki senin Rabbin benim ben. Kapışlarını çıkar. Zira sen mukaddes vadide tuvalasın. Ve ben seni seçtim. Öyleyse vahyolunanları dinle. Şüphesiz ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Her nefis işlediğinin karşılığını görsün diye onu neredeyse gizliyorum. Ona inanmayan ve hevesine uyan kimse seni bundan alıkoymasın yoksa felak olursun. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Hazreti Musa'nın kıssasını anlatmaya başlıyor. Ona vahyin başlangıcı ve Allah'ın onunla konuşması nasıl olmuştur bunları anlatıyor. Bunlar Hz. Musa'nın kayınpederiyle onun koyunlarını otlatma hususunda aralarında anlaşmış oldukları surenin bitiminden sonradır. Hz. Musa ailesiyle birlikte Mısır ülkesine yola çıktı. Oradan ayrılarla on, on seneden fazla olmuştu. Yanında eşiyle beraber giderken yolunu kaybetti. Soğuk bir geceydi, bulutlu, karanlık, soğuk ve sisli. Dağlar ve vadiler arasında bir yerde konakladı. Adet olduğu üzere ateş yakmak için bulunan bir çakmak taşını çakmaya başladı. Ancak çakmak çakmıyor ne bir şerare ne de başka bir şey çıkmıyordu. O bu durumda uğraşıp dururken Tur Tuğda, dağı tarafından bir ateş göründü. Sağ tarafından orada bulunan dağ yönünden ona bir ateş göründü. Ailesine müjde verir ki durun. Ben bir ateş gördüm. Size ya ondan bir kor getiririm veyahut başka bir ayette yahut ısınmanız için ateşten alev olan bir kor getiririm dedi. Evet. Bu onun yolunu şaşırmış olduğuna dalalet eder. Ve ayetler ateşin yanına yaklaştığında kendisine ey Musa diye seslenildi. Böyle buyurulurken başka bir ayette feyizli yerdeki vadinin sağ yanındaki ağaçtan ey Musa şüphesiz ben alemlerin Rabb'i olan Allah'ım diye seslenildi buyurulmuştur. Burada da şüphesiz ki seninle konuşup sana hitap eden senin Rabb'in benim ben pabuçlarını çıkar buyurulmuştur. Allah ve teala o devirde insanların içinden Musa aleyhisselam'ı seçmiş ona vahyetmiş ve ona tevhidden alakalı ayetlerini indirmiştir ona inanmayan ve hevesine uyan kimse cehenneme gireceğini uyanların ise kurtuluşa ereceğini müjdelemiştir 17'den 21'e kadar o sağ elindeki nedir ey Musa dedi ki o benim değneğimdir ona dayanarım. Onunla davarıma yaprak tülkerim ve daha birçok işlerde ondan faydalanırım. Buyurdu ey Musa bırak onu. O da bıraktı. Bir de ne görsün o hemen kocaman bir yılan oluvermiş. Buyurdu tut onu korkma. Biz onu yine eski durumuna çevireceğiz. Allah subhanahu ve teala Musa aleyhisselama vermiş olduğu bir burhan. Büyük bir mucize ve harikulade bir şeydir ki Böyle bir şey Allah'tan başkası güç yetiştiremez ve bunu ancak Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberin getireceğine delalet eder. 22'den 35'e kadar Elini de istahfına. Elini de koltuğunun altına koy ki diğer bir mucize olarak pusulsuz den deniz çıksın. Oğlum, sana daha büyük bir mucizelerimizi gösterelim. Filavına git. Doğrusu o azdı. Peki, Rabbim görüşümü aç. İşimi kolaylaştır. Dilimden de düğümü çöz ki sözümü anlasınlar. Kendi ailemden bir vezir ver bana, kardeşim Harun'u. Onunla destekle beni. Onu işimizde ortak yap ki seni daha çok tesbih edelim ve seni daha çok analım. Şüphesiz ki sen bizi görmektesin.